5101 Cennetlikler, İbn-i Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Cennet ehlinin mertebece en düşük olanı o kimsedir ki, Bahçelerine, zevcelerine, nimetlerine, hizmetçilerine, koltuklarına bakar. Bunlar bin yıllık yürüme mesafesini doldururlar. Cennetliklerin Allah nezdinde en kıymetli olanları ise, velk ilahiye sabah ve akşam nazar ederler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sonra şu ayeti okudu. Mealen, yüzler vardır. O gün tevüğü, tazedir. Rablerini görecektir. Kıyamet 22-23-5102 Ceymetlikler, Gıire İbni Şubey Adıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, H.Z. Musa Aleyhisselam Rabbine sordu. Derece itibariyle cennet, ehlinin en düşüğü nasıldır Rab Ta'la buyurdu. O, cennet ehli cennete dahil edildikten sonra gelecek olan bir adamdır ki kendisine. Cennete gir denilir. Adam, ey Rabbim nasıl gireyim? Herkes yerlerine yerleşti. Mekanlarını tuttu der. Ona şöyle denilir. Sana dünya meyliklerinden birinin ülkü kadar mülk verilmesine razı mısın Rabbim? Razıyım der. Rab teala. Sana bu verilmiştir. Onun misli. Onun misli. Onun misli. Onun misli de. Adam beşinci de. Ey Rabbim razı oldum yeter der. Rab teala. Bu sana verildi. On misli daha verildi. Ayrıca gönlün her ne isterse. Gözün neden zevk alırsa. Sana hep verilmiştir buyurur. Adam. Rabbim razı oldum yeter der. H. Z. Musa sormaya devam eder. Ya derecesi en üstün olan nasıldır işte irade ettiklerim bunlardı. Onların keramet fidanlarını kendi elime diktim ve üzerinde mühür vurdum. Onlara hazırladığımı ne bir göz görmüş ne bir kulak işitmiştir. Hiçbir beşer kalbine de hutur etmemiştir. 5103 Cennetlikler Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Allah hala hazretleri cennet ehline ey cennetin harisi diye seslenir. Onlar Ey Rabbimiz buyur. Ebrini amaleyiz. Hayır senin elindedir. derler. Rab taala. Razı oldunuz mu diye sorar. Onlar Ey Rabbimiz razı olmamak ne haddimize. Sen bize mahlukatından bir başkasına vermediğin nimetler verdin derler. Rab taala. Ben sizlere bundan daha fazlasını vereyim, mi der? Onlar bu verdiklerinden daha üstün ne olabilirlerler? Raptala. Siz uzamız helak oldun. Artık size ebediyan gazap etmeyeceğim. Buyururlar. 5104. Cennetlikler, Ebuhur erer -e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Sürullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, bana cennete giren büyük üç kişi arz edildi. Bunlardan biri şehit, biri iffetli olan ve azı yetinerek iffetini koruyan, biri de Allah'a ibadetini güzel yapan ve efendilerine hayır olan bir köleydi. 5105 Cennetlikler Halise İbn-i Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Size cennet ehlini haber vereyim mi buyurdular. Ashab Evet ey Allah'ın Resulü dedi. Aleyhisselatü Vesselam her bir biçare abledilen zayıf kimsedir. Bu kimse, bir hususta Allah'a yemin etse, Allah onun dilediğini yerine getirerek tebrih eder ve hani kılmaz buyurdu ve tekrar sordu. Size cehennem ehlini haber vereyim mi? Bunlar kaba, cimri ve kibirli kimselerdir. 5106 Cennetlikler Ebu Davud da Harise Allahu anh'tan gelen bir rivayette, Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Cennete ne zengin cimri, ne de kaba merhametsiz girer. 5107 Cehennemlikler, Numan İbn-i Eşir sabiyallahu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Cehennemliklerin azabı cihetiyle en hafif olanı, ayığında ateşten bir nalın ve nalın bağı olan kimsedir ki, ayığındakiler sebebiyle, tıpkı tencerenin kaynaması gibi, başında dimar kaynar. Öyle tahammül fersa bir azam duyar ki, azabca, insanların en hafifi olduğu halde, kendinden şiddetli azab çeken olmadığını zanneder. 538 Cehennemlikler, Semre İbn-i Cüneb -e Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, cehennemlikler derece derecedir, bir kısmı vardır. Ateş onları topuğuna kadar yakalar, bir kısmı vardır. Dizleri ne kadar yakalar? Bir kısmı vardır kemiye kadar yakalar. Bir kısmı vardır köprücük kemiğine kadar yakalar? 5109. Cehennemlikler. Ebu Darda Rabbi Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam buyurdular ki: Cehennem ehlini açlık musallat edilir. Bu içinde bulundukları azaba eşit dereceye ulaşır. Açlığa karşı yardım talep ederler. Onlara besleyici olmayan ve açlığı gidermeyen davri denen ikenli bir ot verilir. Tekrar yiyecek isterler. Bu, seferde boğazda tıkanıp kalan bir yiyecekle indat edilir. Bu da boğazlarında takılır kalır. Ne ileri geçer, ne de geri gelir, derken, dünyada iken, bu durumda, bir içecekte takılan lokmaları kaydırdıklarını hatırlarlar ve bir içecek talep ederler. Kendilerine demir kancalar bulunan kaplarda kaynağı sular verilir. Bu kaplar, Yüzlerine yaklaştırılınca, Yüzlerini dağılayıp atar. Su karımlarına girince, İçerilerini paramparça eder. Bu sefer de, Cehennemin bekçilerini çağırın. Ola ki azabımızı biraz hafifletir derler. Onları çağırırlar. Onlar gelince, Size peygamberleriniz bu haliyle açıklayan haberleri getirmemiş miydi derler. Onlar. Evet getirmişti ama dinlemedik derler. Bunun üzerine. Bekçiler. Siz isteyin durun. Kafirlerin istekleri burada boşadır. Derler Gafil elli. Cehennemlikler bekçilerden ümidi kesince. Cehenneme üvekkel melek Malik'i çağırın derler. Malik gelince. Ey Malik. Söylerler, Rabbin bizim hakkımıza ölüme hükmetsin derler. Malik de onlara. Hayır. Siz burada canlı olarak ebedi kalıcılarsınız diye cevap verecek. Zuhruf 77. Hadis'in rahilerinden Ameş der ki. Bana bildirildi ki. Cehennemliklerin Malik'e yalvarmaları ile Malik'in onlara verdiği cevap arasında bin yıllar zaman geçecektir. Cehennemlikler. Bu sefer aralarında. Rabbinize dua edin. Sizin için ondan daha hayırlı kimse yok diyecekler ve elbirlik şöyle yakaracaklar. Ey Rabbimiz! Bedbahtlığımız bize galebe çalmıştı. Biz gerçekten sapıtmış kimselerdik. Ey Rabbimiz bizi bundan çıkar. Eğer yine küfre dönersek artık hiç şüphesiz ki zalimlerden oluruz. Müminun 106-107 Raptal onlara Cehennemin içine yıkıp gidin. Bana bir şey söylemeyin diyecek Müminun 108 Resulullah devamla dedi ki, Bu cevap üzerine, Cehennem ehli her çeşit hayırdan ümitlerini keserler. Hıçkırmaya, Nezamet etmeye, Dövünüp yırtınmaya başlarlar. 5.110 Cehennemlikler, H.Z. Ebu Hurer'e Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Cehennemliklerin tepelerine kaynağı su dökülür. Bu su, Vücudlarının içine nüfuz eder. Öyle ki, kadınlarına kadar ulaşır. İçlerinde ne var ne yok. Söker, atar ve ayaklarını delip geçer. Bu hadise, bununla kadınlarının içinde ne varsa hepsi ve derileri eritilecektir. Açıkçı ayetinde zikri geçen eritme. Es, sahru hadisesidir. Sonra ediyen eski haline iade edilir. 5.111 Cehennemlikler, yine Ebu Hurer'e Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kafirin cehennemdeki bir azı dişi Urhud kadardır. Derisinin kalınlığı da üç gecelik yol mesafesidir. 5.112 Cehennemlikler i̇bn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kafir bir iki tersah uzunluğundaki dilini kıyamet günü iade sürür. Mevkıfte insanlar onun üzerine basarlar. 5113 Cehennemlikler, H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki, Kıyamet günü üç çağrılacak olan, Hazreti Adem'dir. Hak Teala Hazretleri, Ey Adem der. Hazreti Adem, Buyur ey Rabbim, Emrindeyim der. Rabb-i Teala, Zürriyetinden cehenneme girecekleri ayır emreder. Adem, Ey Rabbim ne miktarını ayırayım, diye sorar. Rabb-i taala. her yüzden 99'unu ferman serman uyurur. Ashab bu esnada atılıp, ey Allah'ın Resulü, bizden geriye ne kaldı derler. Aleyhissalatu vesselam, benim ümmetim, diğer ümmetler yanında siyah öküzün başındaki beyaz tüya gibi azdır buyurdular. 5.114 Cehennemlikler, yine Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Aleyhisselam buyurdular ki, ve İbrahim Aleyhisselam, Kıyamet günü, Babası Azeri yüzü üzerinde bir siyahlık ve toz toprak olduğu halde görür. Babasına, Ben sana dünyada iken, Bana, Asi olma demedim mi der? Babası, Ona, işte bugün ben artık sana asi olmayacağım der. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam, Ey Rabbim, sen yeniden diriltilme gününde beni rüsva etmeyeceğini vaat etmiştin. Rahmetten uzak babamın halinden daha rüsva edici başka ne var diye yakarır. Allah-u Teala Hazretleri. Ben cenneti kafillere haram kıldım cevabında bulunur. Sonra şöyle nida edilir. Ey İbrahim! Ayaklarının altında ne var? Biliyor musun İbrahim yere bakar ve kana bulanmış bir sırtlan görür. Derhal ayaklarından tutulup ateşe atılır. İşte bu, İbrahim'in babasıdır. O çirkin surete sokulmuştur. 5.115 Cennetlikler ve Cehennemlikler H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Cennet ve cehennem aralarında ihtilaf ederek, Allah nezdinde dava açtılar. Cehennem, ben, müteceddiler dünyada büyüklük taslayanlar ve mütecebirler zorbalık yapanlar için tercih edildim diye övündü. Cennette "Ey Rabbim! Bana için sadece zayıflar ve insanların nazarında düşük olanlar, hakir görülenler gider." dedi. Allah ile Hazretleri önce cennete hitap etti. "Sen benim rahmetimsin. Kullarımdan dilediklerime rahmetimi seninle ulaştıracağım." Sonra da cehenneme hitap etti. Sen de benim azabımsın. Kullarımdan dilediğimi seninle azablandıracağım. Her ikisine yönelerek, ikimizin de vazifesi var. İkimiz de doğacaksınız, buyurdu. Ancak cehennem, bir türlü dolmak bilmedi. Allah-u da ayağını üzerine bastı. Derken cehennem, yeter, yeter diye inmedi. Bu surette dolmuş. Olan cehennemin ağzı birbirine kavuştu. Allah mahlukatından hiçbir ferde asla zulmetmez. Cennete gelince, Allah onu yeni mahlukat yaratarak onu dolduracaktır. 5116 Cennetlikler ve Cehennemlikler Ebu Said Rabi'ye Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, hakkıyla cehennemlik olan cehennemlikler var ya, onlar cehennemde ne ölürler ne de yaşarlar. Lakin günahları yahut hataları denmiştir sebebiyle ateşe duçar olan bir kısım kimseler vardır ki, ateş onları tamamen öldürür. Yanıp kömür olduktan sonra, kendilerine şefaat edilme izni verilir. Böylece grup grup getirilirler ve cennet nehirlerine dağıtılırlar. Sonra, ey cennet ehli, bunların üzerlerine su tükür dinidir. Bunlar, ser yatağında biten bir ot gibi yeniden biterler.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 Nefsimi kudret elinde tutan zat Zülcelal'e emin olsun. Onlardan her biri, cennetteki evini, dünyadaki evinden daha iyi bilir. 5.118 Cennetlikler ve Cehennemlikler, İmran İbni Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Muhammed aleyhissalatü vesselamın şefaati ile, bir kısım insanlar cehennemden çıkacak, cennete girecektir. Bunlara cehennemlikler denecektir. 5.119 Cennetlikler ve Cehennemlikler Ebu Hurer'e Allahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Cehenneme giren iki kişinin oradaki bağırtıları şiddetlenecek. Allah-u Teala hazretleri, Çıkarın bunları buyuracak. Onlara, Niçin bağırıyorsunuz diye sorulacak. Onlar, bize merhamet edesin diye böyle yaptık, diyecekler. Rab benim size rahmetim. Gidip kendinizi ateşe atmanız şeklindedir, buyuracak. Onlar gidecekler. Biri kendisini ateşe atacak. Allah da ateşi ona soğuk ve selametli kılacak. Diğeri kalkar fakat kendini ateşe atamaz. Allah Teala Hazretleri, arkadaşının attığı gibi, seni de kendini atmaktan alıkoyan nedir? diye sorar. Adam, ey Rabbim, beni ondan çıkardıktan sonra oraya bir kere daha göndermeyeceğini ümit ediyorum. Der, allah Teala Hazretleri, haydi ümidini verdim der. İkisi de Allah'ın rahmetleriyle cennete sokulurlar. 5.120, cennetlikler ve cehennemlikler, İbn-i Mesud ad Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, cennete en son giren kimse, bazen yürür, bazen ağlar, ateşle aradı sırada onu yollar geçer. Cehennemi tamamen geçince dönüp ona bir nazar eder ve, senden beni kurtaran Allah münezzehtir. Allah Teala Hazretleri, bana evvelin ve ahirinden hiç kimseye vermediği şeyi verdi der. Derken ona bir ağaç gösterilir. Ya Rabbi, Der, beni şu ağaca yaklaştır da altında gölgeleneyim. Suyumdan içeyim Allah-u Hazretleri. Ey oğlu, Dilediğini versem benden başka bir şey istemezsin değil mi der? Adam! Ey Rabbim! Ondan başka bir şey istemeyeceğim der ve başka bir şey istemeyeceğine dair söz verir. Rabbi de onun özrünü kabul eder. Çünkü o, sabredemeyeceği şeyi görmüştür. Onu ağaca yaklaştırır. Adamcız, onun gölgesinde gölgelenir, suyundan içer. Sonra adama, evvelkinden daha güzel bir ağaç daha gösterilir. Dayanamayıp, ey Rabbim, beni şuna yaklaştır, gölgesinde gölgeleneyim, suyundan içeyim. Artık senden başka bir şey istemeyeceğim der. Allah kâla, ey Adem oğlu, bana öncekinden başkasını istememeye söz vermemiş miydin? Ben seni yaklaştıracak olsam başka şeyler isteyeceksin der. Adam, başka şey istemeyeceği hususunda söz verir. Rabb'i de onu mazır görür. Çünkü o, sabredemeyeceği şeyi görmüştür. Adamı ona yaklaştırır. Adam onun gölgesinde gölgelenir. Suyundan içer. Sonra ona cennetin kapısının yanında bir ağaç yükseltilir. Bu ağaç diğer ikisinden daha güzeldir. Adam yine, Ey Rabbim beni şuna yaklaştır da gölgesinde gölgeleneyim. Suyundan içeyim. Senden başka bir şey istemiyorum der. Rab taala. Ey Ademoğlu. Sen ondan başka bir şey istemeyeceğine dair bana söz vermemiş miydin der. Adam. Evet. Rabbim. Senden başka bir şey istemeyeceğim der. Rabbi onu mazur görür. Çünkü o. Sabredemeyeceği bir şey görmüştür. Onu bu ağaca yaklaştırır. Adam ona yaklaştırılınca cennet ehlinin seslerini işitir. Dayanamayıp, Ey Rabbim! Beni cennete sok der. Rab taala! Ey oğlu, Beni senden kurtaracak şey nedir? Dünya kadarını ve beraberinde mislini versem razı olur musun der. Adam! Ey Rabbim! Benimle mı ediyorsun. Sen ki alemlerin Rabbisin der. İbn-i bu noktada güldü ve niye güldüğümü sormuyor musunuz dedi. Niye güldün söyle dediler. Resulullah aleyhissalatü vesselam da böyle gülmüştü. Niye güldünüz diye soruldu da Rabbül aleminin adamın sanki alemlerin Rabbisin. Benimle istihza mı ediyorsun demesine gülmesine gülüyorum dedi. Allah-u hazretleri ben seninle istihza etmiyorum. Lakin ben azim üşcan dilediğimi yapmaya kadirim buyurdular. 5121. Rüeytulllah Allah'ın görülmesi. Cerî İbn Abdullah radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir dolunay gecesi aya baktı ve "Siz şu ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi de böyle perdesiz göreceksiniz. Ve onu görmede bir sıkışıklığa düşmeyeceksiniz. herkes rahatça görecek." artık Güneşin doğma ve batmasından önce hiçbir namaz hususunda size galebe çalınmamasına gücünüz yeterse bunu yapın, namazları vaktinde kılın. Vaktini geçirmeyin, celr der ki. Resulullah. Sonra şu ayeti okudu. Rabbini güneşin doğmasından ve batmasından önce hamd ile tesbih et. Taha 13 13.5122. Rüyetullah Allah'ın görülmesi. H.Z. Süheyb Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki. Cennetlikler cennete girince Allah-u Teala Hazretleri, Bir şey daha istiyorsanız söyleyin. Onu da ilaveten verelim buyurur. Cennetlikler, Sen bizim yüzlerimizi hak etmedin mi? Sen bizi cennete koymadın mı? Sen bizi cehennemden kurtarmadın mı daha ne? İsteyeceğiz derler. Derken perde açılır. Onlara, Yüce Rablerine bakmaktan daha sevimli bir şey verilmemiştir. Sühey der ki, Resulullah bu sözlerinden sonra şu ayeti tilavet buyurdular. Ne'alen iyi iş. Güzel amel yapanlara daha güzel iyilik bir de ziyade vardı. Yunus 26 5123. Rüyetullah Allah'ın görülmesi Ebu Zeyd gibi Allahu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Sen Rab'taval'ı hiç gördün mü diye sordum. Nurdur. Ben onu nasıl görürüm buyurdular. 5124 Rüyetullah Allah'ın görülmesi Mesru Rahimehullah anlatıyor. He, Z, Ayhe Radıyallahu Anh'a dedim ki. Ey anneciğim. Muhammed ve Vesselam Rabbini gördü mü bu soru üzerine? söylediğim sözden tüylerin ürperdi. Senin üç hatalı. Sözden haberin yok mu? Kim onları sana söylerse yalan söylemiş olur. Şöyle ki. Kim sana? Muhammed Rabbini gördü derse yalan söylemiş olur. H Z, Ayşe bu noktada. Sözüne delil olarak ayeti okudu. Mealen, onu gözler idrak edemez. O ise gözleri idrak eder. Enam 3 Devamla dedi ki, Kim sana derse ki Muhammed yarın olacak şey bilir. Yalan söylemiştir. Zira ayet-i kerimede mealen, Hiçbir nefis yarın ne kesbedeceğini bilemez. Lokman 34 buyurulmuştur. Kim sana Muhammed'in vahiyden bir şey gizlediğini söylerse o da yalan söylemiştir. Çünkü ayet-i kerimede mealen. Ey Peygamber! Sana Rabbinden her indirileni tebliğ et. Şayet bunu yapmazsan Allah'ın risaletini tebliğ etmiş olmazsın. Maide 67 buyurulmuştur. Lakin Resulullah aleyhissalatu Ve selam Cihri'li sureti asliyesinde iki sefer görmüştür. 5125. Helal kazanca teşrik. Haramdan sakındırma. H.Z. Ebu Hurer'e Rab'i Allah'u An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam bir gün şöyle hitap ettiler. Ey insanlar! Allah-u Teala Hazretleri Tayyip'tir. Tayyip'ten başka bir şey kabul etmez. Allah'ın müminlere emrettiği şeyler. Peygamberi emretmiş olduklarının aynısıdır. Nitekim Allah-u Hazretleri peygamberlere. Ey peygamberler! Temiz olanlardan yiyin ve salih amel işleyip Müminin 51 etmiş. Müminlere de, ey iman edenler, siz rızık olarak verdiklerimizin temizlerinden yiyin. Bakara 172 diye emir de bulunmuştur. Sonra sesleri uzatıp, saçı başı dağınık, toz toprak içinde kalan ve elini semaya kaldırıp, Ey Rabbim! Ey Rabbim! diye dua eden bir yolcuyu zikredip, dedi ki, bu yolcunun yediği haram. İçtiği haram, giydiği haramdır ve netice itibariyle haramla beslenmektedir. Peki böyle bir kimsenin duasına nasıl icabet edilir buyurdular. 5126 Helal kazanca teşvik Haramdan sakındırma Havve el-Ensariye adıya Allah'u anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selamı işittim. Şöyle buyurmuşlardı. Bir kısım insan vardır. Allah'ın mülkünden haksız bir surette mal elde etmeye girişirler. Halbuki bu, kıyamet günü onlara bir ateştir. Başka değil. 5127 Helal kazanca teşrik. Haramdan sakındırma. Numan İbn-i Beşir radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, şurası muhakkak ki, Haramlar apaçık bellidir. Helaller de apaçık bellidir. Bu ikisi arasında, Haram veya helal olduğu şüpheli olanlar vardır. İnsanlardan çoğu bunları bilmez. Bu durumda, kim şüpheli şeylerden kaçınırsa, dinini de, ırzını da tebri etmiş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Tıpkı koruluğun etrafında sürüsünü otlatan çoban gibi ki, her an koruluğa düşebilecek durumdadır. Haberiniz olsun, her melikin bir koruluğu vardır. Allah'ın koruluğu da haramlarıdır. Haberiniz olsun. Cesette bir et parçası var ki eğer o sağlıklı olursa cesedin tamamı sağlıklı olur. Eğer o bozulursa cesedin tamamı bozulur. Haberiniz olsun bu et parçası kalptir. 5128. Helal kazanca teşvik. Haramdan sakındırma. Selman el Farisi ve İbn Abbas sıraday Allahu aleyhüm anlatıyorlar. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Helal, Allah Teala Hazretlerinin kitabında helal kıldığı şeydir. Haram da Allah Kâlâ Hazretlerinin kitabında haram kıldığı şeydir. Hakkında sükut ettiği şey ise affedilmiştir. Onun hakkında sual külfetine girmeyiniz. 5129. Helal kazanca teşvik, haramdan sakındırma. Mükdem İbnu Maji'ker baba Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam buyurdular ki. Beni Adem'den hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir tağıma asla yememiştir. Allah'ın Peygamberi Davud Aleyhisselam elinin emeğini yerdi. 5.130 Helal kazanca teşvik Haramdan sakındırma H.Z. Ebu adı Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki Öyle devir gelecek ki İnsanoğlu Aldığı şeyin helalden mi? Haramdan mı olduğuna hiç aldırmayacak rezim şu ziyade de bulunmuştur. Böylelerinin hiçbir duası kabul edilmez. 5131 Mübah olan kazançlar ve taamlar. T.Z. Rc. diye Allahu anha anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Muhakkak ki yediğinizin en temizi kendi kesbinizler olandır. Muhakkak ki eladlarınız da kendi kesbinizdendir. 5132 Mübah olan kazançlar ve taamlar. Fatih ibn-i Ebi Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Sanki Mudar kabilesine mensup uzun boylu bir kadın ayağa kalkıp Ey Allah'ın Resulü! Biz kadınlar babalarımız ve evladlarımız ve kocalarımız üzerine yüküs. Onların mallarında emirleri dışında. Tasarrufu bize helal olan nedir diye sualde bulundu. Aleyhissalatu ve Selam. Size helal olan tazedir. Ondan hem yiyin. Hem de hediye edin buyurdular. Ebu Davud der ki, tazeden maksat, ekmek. Sedde ve taze meyve gibi fazla kalınca bozulan yiyeceklerdir. 5133. Mübah olan kazançlar ve tağanlar. H.Z. Ayşe Allah'u anh'a anlatıyor. Ebu Süfyan'ın karısı Hint. Bir gün gelerek, ey Allah'ın vesulü dedi. Ebu Süfyan cimri bir adamdır. Bana ve çocuğuma yetecek miktarda mefaka vermiyor. Durumu idare için onun bilmez tarafından almam gerekiyor. Ne yapayım aleyhissalatü vesselam? Örfe göre sana çocuğuna kifayet edecek miktarda az buyurdular. 5134 Mübah olan kazançlar ve taamlar. Kasım İbni Muhammed Rahimehullah anlatıyor. Bir adam İbni Abbas radıyallahu anhümaya Yanımda bir devesi olan bir yetim var. Devsinin sütünden içebilir miyim diye sormuştu i̇bn Abbas şu cevabı verdi. Eğer deve kaybolunca, arıyor, katran vesairesini sürerek tedavisini yapıyor. Su onarıyor. Sulama gününde suyunu içeriyorsan yavruya zarar vermeden de memeyi tamamen kurutmadan içebilirsin. 5135 Kur'an yazma ve öğretmenin ücreti. i̇bn Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Üzerine ücret almada in haklı olduğunuz şey kitabullah'tır. 5136. Kur'an yazma ve öğretmenin ücreti. Yine İbni Abbas radıyallahu anh'dan anlatıldığına göre, kendisine musaf yazmanın ücreti hakkında sorulmuştu. Şu cevapta bulundu. Bunda bir beis yok. Onlar, bu işte, ressam durumundadırlar. Ellerinin emeğini yemektedirler. 5137. Memurların rızıkları. H.Z. Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. H.Z. Ebu Bekir radıyallahu Allahu bu halife seçildiği zaman. Kavmim, biliyor ki, benim mesleğim ailemin nefakasını teminden aciz değildir. Ancak şimdi Müslümanların işleriyle meşgulüm. Bu sebeple Ebu Bekir'in ailesi Mal'den yiyecek. O da Müslümanlar için çalışacak dedi. 5138 Memurların Rızıkları H Z. bireydir. Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Biz kimi bir işe tayin eder, bir rızık tahsis edersek, bu tahsis edilenden malı aldığı guruldur devlet malından hırsızlıktır. 5139. Memurların rızıkları Müstevrit ibni Şehb Radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Kim bize memur olursa Kendine bir zevce edinsin. Hizmetçisi yoksa bir de hizmetçi edinsin. Meskeni yoksa bir mesken edinsin. Hazreti Ebu e Allahu anh dedi ki, Resulullah, aleyhissalatu ve Selam'ın şöyle buyurdukları bana haber verildi. Kim bunun dışında bir şey edinirse, bu kimse haindir, hırsızdır. 5.140 Memurların rızıkları, Abdullah İbnu Amr Es-Sadi'nin anlattığına göre, Hilafeti sırasında Hazreti Ömer Allahu anh'ın yanına geldi. Hazreti Ömer kendisine bana haber verildiğine göre sen Müslümanların işlerinden bir kısmını üzerine almışsın ve sana maaş verilince almaktan kaçınmışsın doğru mu diye sordu. Ben de evet dedim. Bunun üzerine Hazreti Ömer bundan maksadın ne dedi. Ben de benim atlarım var, kölelerim var halim vaktim iyidir. Hayır üzereyim. Ben maaşımın Müslümanları sadaka olmasını istiyorum dedim. Hazreti Ömer. Hayır. Böyle yapma. Çünkü bir ara ben de senin gibi düşünmüş. Senin arzu ettiğin şey arzu etmiştim. Resulullah aleyhissalatu ve selam bana ihsan da bulunuyordu. Ben de bu parayı ona benden daha çok muhtaç olan birine ver diyordum. Hatta bir seferinde aleyhissalatu ve selam yine bana mal vermişti. ''Ben yine bunu, onu benden daha çok muhtaç olan kimseye ver.'' demiştim. ''Aleyhisselatu ve Selam. Onu al. Kendi malın yap. Sonra tasadduk et. Bu maldan, sen talep etmeden, bekler vaziyeti almadan, gelen olursa onu al.'' Böyle olmayana gönlünü bağlama buyurdular. 5141 İktat, Vail İbni Hücud radıyallahu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Vesselam Hadam Elk'te bulunan bir araziyi bana ikta etti. O sırada, Hazreti Muavi orada emir idi. Kendisine o araziyi bana vermesi için yazdı. 5142 ikta Kesir İbni Abdillah İbni Am İbni Al Müzeni Babasından O da Ceddi Radıyallahu Amht'tan anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Bilal ibn Haris el Müzeniye Kabaliye madenlerini yüksekte olanları ve alttağda olanlarıyla Necid bulunan Kudüs dağındaki ekine elverişli olan yerlerle birlikte ikta kıldı. Ancak ona hiçbir Müslümanın hakkını vermedi. Bu ikta beratını ona şöyle yazdı: Bismillahirrahmanirrahim. Bu, Allah'ın ve Muhammed'in Bilal ibn Harise verdiğin beratıdır. Ona el Kabaliye mıntıkasının. Alçak ve yüksek yerlerinin madenlerini vermiştir. Bir rivayette şu ziyade var. Medine'ye dört belirlik mesafede yer alan Zatun Musuk ve Meclide yer alan Kudüs mevkiinin ekime elverişli olan kısmını da verdi. Hiçbir Müslümanın hakkını vermedi. Bu berat metnini Resulullah'ın emriyle. Katibi Bey İbn-i yazdı. 5143 İkta, An-ı İbn-i Allahu Radiyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'de yayı ile bir ekranı ve sana daha da arttırayım mı? Arttırayım mı? diye sordu. 5344 Haçkı camın kesbi İbn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah ve Vesselam hacamat oldu ve haçkı ücretini verdi. Eğer bu hacamat ücreti haram olsaydı vermezdi. Ayrıca efendisine konuştu. O da vergisini hafifletti. 5045, Haçk cam'ın kesbi. Resulullah Aleyhissalatu ve selamı Muhacir asyabından bir adamın anlattığına göre Resulullah Aleyhissalatu ve selam şöyle buyurdular. Müslümanlar üç şeyde ortaktırlar. Su, ot ve ateş. 5046, Haçk cam'ın kesbi. Esmer İbn Mudaris rivayet Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki bir Müslümanın henüz ulaşmadığı ot, odun, su gibi bir şey önce ulaşan kimse ona sahip olur. Bunun üzerine halk çıkıp, şeyleri sahiplenmek maksadıyla birbirleriyle hızlıca işaretleme yarışına girdiler. 5147 Mekruh kazançlar Ebu Mesud Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam köpeğin semenini, fahişenin mehlini ve kahinin ücretini yasakladı. 5148 Mekruh kazançlar, Ebucu Heyfer abi Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam karmukabilinde alınan semenden, köpek semeninden, furuş kazancından mennetti. Göğme yapanı, göğme yaptıranı, faiz yeni, faiz yedireni ve musavirleri lanetledi. 5.149 Mekruh kazançlar, var. He z Ebuhur er Allahu an anlatıyor. Desturullah ve selam cadiyenin kesbini nehyetti. Ebu Davud, Rafi İbni Hadiç'ten yaptığı rivayette şu ziyadeyi kaydeder. Kazancın nereden olduğunu bilinceye kadar. 5150 Mekruh Kazançlar H.Z. Osman'da Allahu An anlatıyor. Çocukları kesve mecbur etmeyin. Siz onları kesve mecbur ettiğiniz zaman hırsızlık yaparlar. Sana sahip olmayan cadiyeleri de kesme zorlamayın. Zira sin onları kesti zorladığımız takdirde terbipleriyle kazanırlar onların getireceği paraya karşı isteyime gösterin ki Allah da sizi müstanık etsin size temiz olan yiyecekler yaraşır 5151 mekruh kazanç var hz ayrıca bu Allahu anha anlatıyor hz bu mekruh bu Allahu anha bir kölesi vardı bu köle çalışıp kendisine belli bir haraç ödüyordu Hazreti Ebu Bekir onun kazancından yiyordu. Bir gün yine bir şeyler getirdi. Ebu Bekir radıyallahu anh bundan da yedi. Ancak kölesi, bu yediğin nedir? Biliyor musun dedi. Hazreti Ebu Bekir, neymiş o deyince köleye açıkladı. Ben cahiliye devrinde kahinlik yapardım. Aslında bu işin ehlileri değildim. Bu sebeple kafadan atıp bir adam aldatmıştım. Bugün yolda bana rastladı ve kahinliğinden kalma eski bir borcunu ödedi. Yediğiniz işte bu idi. Bunun üzerine Ebu Bekir elini boğazına atıp, Midesinde her ne varsa kusup çıkardı. 5152 Köpeğin semeni, İbni Abbas radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam köpeğin semeninden nehi buyurdular. Eğer sahibi, öldürülen köpeğin semenini istemeye gelirse, Avucunu toprakla doldurun. 5153. Köpeğin semeni, Hz. Ebubu Hurrer adıya Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam. Al köpeği hariç. Köpeğin semenini yasakladı. 5154. Kedi, Hz. Cabir adıya Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam kedinin yenmesini ve semenini yasakladı. 5055. Hadyamat yapanın kesbindeki rahet i̇bn Muhayyisa el Ansari, babasından anlattığına göre, babası Muhayyisa haçk camın kiralanması hususunda izin istedi. Resulullah onu mem etti. Muhayyısa'nın haçk cam bir azadlısı vardı. Sorup izin istemeye ara vermedi. Sonunda aleyhissalatu ve selam kendisine. Onunla deveni ve köleni besle. Kendin yeme buyurdular. 5156 Hacramat Yapan'ın kesbindeki kerahet, Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Ben teyzeme bir köle bağışladım ve ben onun teyzem. Hakkına mübarek olmasını diliyorum. Teyzeme onu açıkçama teslim etme. Kuyumcuya ve kasabada teslim etme dedim. 5157 Dağımızlı hayvanın tuyu. Hz. Enes rivayetiyle Allahu an anlatıyor. Kila kabilesinden bir adam Resulullah adamızlık hayvanın suyundan para almayı sordu. Aleyhissalatu ve selam yasakladı. Adam: Ey Allah'ım Resulü, biz damızlı da, bize ikramda bulunuyorlar dedi. Aleyhissalatu ve selam ikramda bulunmaya ruhsat verdi. 5158. Kusami el Hurdi adıya Allahu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam bir gün bize. Kusamelen sakının buyurdular. Biz, kusame de dedik. Bir cemaatin başında bulunan bir kimse bir şey taksim ettiği zaman birikinin ve ötekinin hisselerinden bir şeyler alırsa, işte, bu aldığı şey kusamedir 5159, maden, İbn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Bir adam kendisine 10 dinar borçlu olan bir alacaklısının peşine düştü ve, Vallahi borcunu ödeyinceye veya bana bir kefil getirinceye kadar arkanı bırakmayacağım dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatu Vesselam o borcu üzerine aldı. Sonra adam, üzerine aldığı miktarı Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a getirdi. Aleyhisselatu Vesselam adama, bu parayı nereden buldun diye sordu. Adam, madenden dedi. Aleyhisselatu Vesselam, öyleyse bizim buna ihtiyacımız yok. Onda hayır da yok buyurdu ve borcu ona bedel ödeyiverdi. 5160 Sultanın İhsanı, Abdullah İbni Am İbni Sadi, Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan naklediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bana ihsanda bulunurdu. Ben de siz bunu benden daha muhtaca verin diyordum. Aleyhissalatü vesselam da al bunu. Sen beklemez ve istemez olduğun halde sana geleni al. Bu şekilde gelmezse, nefsini peşine takma buyurdu. Bir rivayette şu ziyade gelmiştir. Bu sebeple İbn Ömer radıyallahu anhüme, ne bir şey isterdi, ne de kendine ihsan edilen bir şeyi reddederdi. 5161 Sultanın İhsanı, bir diğer rivayette şöyle denmiştir. H.Z. De Ömer radıyallahu anhüme, Zekat toplama işine tayin etti. Bu işi tamamlayınca bana ücret verilmesini emretti. Ben, ben Allah rızası için çalıştım. Ücretim Allah üzerinedir dedim. Hazreti Ömer, sen, sana verileni al. Nitekim ben de Resulullah aleyhissalatu vesselam zamanında çalışmıştım. Bana ücret verdi. Hatta ilk seferinde ben de senin söylediğini söyledim. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam bana sen istemediğin halde sana bir şeyler verilirse onu alıya ve tasadduk et buyurdular dedi. 5162 Sultan'ın İhsanı Selim İbn Mutayır babasından naklen anlatıyor. Bir adamın şöyle söylediğini işittim. Resulullah Aleyhissalatu vesselamın veda açıkçı sırasında hutbede şöyle söylediğini işittim. Ey insanlar ihsanları onlar ihsan kaldığı müddetçe alın. Ne zaman Kureyş saltanat kavgasına düşer ve ihsan dininizden rüşvet mukabili olursa, o zaman onu bırakın ve almayın. 5163. İki yarışçı, İbn Abbas radıyallahu anhum'a anlatıyor. Ve Sülullah aleyhissalatu ve selam iki yarışçının yemeğini nehyetti. Müsabaka ve kumar. 5164. Meksusul usulsüz vergi. İbn Amir Radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam cennete meks sahibi girmeyecektir dediğini işittim. 5165. Yalanın ve yalancının zenn mi? Saflan İbn Süleyman Radıyallahu an anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedik. Mümin korkak olur mu? Evet buyurdular. Peki cimri olur mu dedik. Yine evet buyurdular. Biz yine ''Peki yalancı olur mu?'' diye sorduk. Bu sefer, ''Hayır.'' buyurdular. 5166, yalanın ve yalancının zemmi, İmam Malik'e ulaştığına göre, İbn-i Mesud -i Zabiyallahu an şöyle demiştir. Kul yalan söylemeye ve yalan söylemem yetini taşımaya devam edince bir an gelir ki, kalbinde önce siyah bir nokta belirir. Sonra bu nokta büyük ve kalbinin tamamı simsiyah olur. Sonunda Allah nezdinde yalancılar arasına kaydedilir. 5167 Yalanın ve yalancının zemmi. B. i̇bn Hakim An-Ebi'hi An-Ceddi'hi anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Yazıklar olsun o kimseye ki, İnsanlar güldürmek için konuşur ve yalan söylerler. Yazık ona. Yazık ona. 5168 Yalanın ve yalancının zemmi. Esma Allahu An'a anlatıyor. Bir kadın gelerek, ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Ona karşı yalan söyleyerek kocamın vermediği şeyle karnımı doyurmuş göstersem bana bir mahzur getirir mi diye sordu. Aleyhissalatu vesselam, verilmeyenle karnını doyurmuş gösterip övünen, tıpkı iki yalan elbisesini giyen gibidir cevabını verdi. 5169, yalanın ve yalancının zemni, Abdullah İbni Amir Rabiyallahu anlatıyor. Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam evimizde otururken annem beni çağırdı ve hele bir gel sana ne vereceğim dedi. Aleyhissalatü vesselam anneme çocuğa ne vermek istemiştim diye sordu. Ona bir hurma vermek istemiştim deyince aleyhissalatü vesselam. Dikkat et. Eğer ona bir şey vermeyecek olursan Üzerine bir yalan yazılacak buyurdular. 5.170 Yalanın ve yalancının H H.Z. Ebu Hurer'e Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. Ümmetimin sonunda yalancı decaller olacak. Onlar. Ne sizin ne de atalarınızın hiç işitmediği şeyleri anlatacaklar. Onlardan sakının. 5.171 Yalanın ve yalancının zemmi. İbn-i Mesud Allah'u an anlatıyor. Şeytan insan suretinde temessül eder ve bir cemaate gelerek onlara yalan şeyler söyler. Bir müddet sonra cemaattekiler dağılırlar. Onlardan biri, bir adam dinledim. Yüzünü de tanırım ama ismini bilmiyorum. Şöyle şöyle söylemişti diyerek onun yalanını bilmeden tekrar eder. 5172 Yalanın Mübah Olduğu Yerler Esma bintu Yezid radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Ey insanlar! Pervanenin ateşe atılması gibi siz yalanın peşine düşmeye sevk eden şey nedir? Halbuki üç yer hariç yalanın her çeşidi Adem oğluna haramdır. Bu üç yere gelince, birinci erkeğin rızasını sağlamak için hanımına yalanı, ikinci haftede söylenecek yalan. Çünkü harp bir hileden ibarettir. Üçüncü iki Müslümanın arasında sulh sağlama kastıyla söylenen yalan. 5173 Yalanın mübah olduğu yerler. Ümmü Külsüm bin Tuhuk be Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü selamı işittim. Diyordu ki, iki kişinin arasını düzelten. Hayır söyleyip, hayır tebliğ eden kimse yalancı değildir. 5174 Yalanın mübah olduğu yerler. Safran İbn-i Süleym el radıyallahu an anlatıyor. Bir adam. Ey Allah'ın Resulü. Ben karıma yalan söyleyeyim mi? Demişti. Aleyhisselatu vesselam. Yalan da hayır yoktur buyurdular. Adam. Vaadde bulunmama. Lehinde söylememe ne dersiniz? Diye tekrar sordu. Aleyhisselatu vesselam da. Öyleyse sana bir beba yok buyurdular. 5175. Yalanın mübah olduğu yerler. H. Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki. İbrahim aleyhisselam sadece. Üç yalan söylemiştir. Bunlardan ikisi Allah'ın zatıyla ilgili. Birinin saygımı sözüdür. Diğeri de ben fegalehükebir ruhum haza sözüdür. Bir tanesi de zevce-i pakleri sarı hatun hakkındadır. Hz. İbrahim Zalim birinin diğerına Mısır'a beraberinde de olduğu halde gelmişti. Sarı güzel bir kadındı. Sareye Bu cebbar herif. Bilirse ki sen karımsın. Senin için bana galebe çalar. Eğer sana soracak olursa. Kız kardeşim olduğunu söyle. Çünkü sen. Zaten İslam yönünden kardeşimsin. Din kardeşeyiz. ''Ben yeryüzünde senden ve benden başka bir Müslüman bilmiyorum.'' dedi. Bunlar zalim kralın memleketine girince, adamlarından biri bunları gördü. Hemen gidip, ''Senin memleketine öyle güzel bir kadın girdi ki, sizden başkasının olması münafid değildir.'' dedi. Kral, derhal adamlar gönderip, sarayı yanına getirdi. Hazreti İbrahim namaza durdu. Sarı adamın yanına girince, Kral onu ayakta karşıladı. Fakat elini onu uzatamadı. Eli şiddetli şekilde tutuldu. Söreye, Elimi salması için Allah'a dua et. Sana zarar vermeyeceğim dedi. Sarı'da dediğini yaptı. Ama kral tekrar Söreye sataşmak istedi. Eli. Öncekinden daha şiddetli tutulup kaldı. Sarı'ya aynı şekilde ricada bulundu. O da kabul etti. Adam normal hale dönünce tekrar sataşmak istedi. Eli önceki iki seferden daha şiddetli şekilde tutuldu. Sarı'ya yine. Allah'a dua et. Elimi sağsın Sana zarar vermeyeceğim diye rica etti. Sarı'ya dua etti. Adamın elleri açıldı. Kral kadını getiren adamı çağırdı ve ona. Sen bana insan değil bir şeytan getirmişsin. Bunu diyarımdan çıkar. Dedi. Sarı'ya. Hacer'i bağış olarak verdi. Sarı yürüyerek geldi. İbrahim onu görünce. Nasılsın? Ne haber dedi. Sarı. Hayır var. Allah Cebbar'ın elini tuttu ve bana bir hadim verdi dedi. Hazreti Ebu Hurer'e radıyallahu anh der ki. Ey sema suyunun oğulları. Bu kadın Hacer sizin annenizdir. 5176 Resulullah hakkında yalan. H.Z. Ali radıyallahu an anlatıyor Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Benim hakkında yalan söylemeyin zira benim üzerime yalan uyduran cehenneme girer 5177 Resulullah hakkında yalan İbnü Zübeyr radıyallahu anhu anlatıyor Babama dedim ki ben niyeten Resulullah'tan hadis rivayetini işitmiyorum Halbuki da falanda falandan çokça işitiyorum. Bana şu cevabı verdi. Evet. Ben, Müslüman olduğum günden beri aleyhissalatu vesselam'ı hiç terk etmedim. Hep beraber olduk. Ancak onun şöyle söylediğini de işittim. Kim bile bile bana yalan nispet ederse ateşteki yerini hazırlasın. 5178 Resulullah hakkında yalan. Şu ve Şubey Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Benim üzerime söylenen yalan, bir başkası üzerime söylenen yalan gibi değildir. Öyleyse kim bile bile bana yalan nispet ederse cehennemdeki yerini hazırlasın. 5179 Resulullah hakkında yalan, Hücahit merhum anlatıyor. büşeyd Aşevi, Hazreti İbn Abbas, Radıyallahu anhümaya gelip, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, diyerek bir şeyler anlatmaya kalktı. Ancak İbn Abbas onu konuşmaya bırakmadı ve kendisine iltifat etmedi. Düşer, sözlerimi niye dinlemiyorsunuz? Ben size Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'dan anlatıyorum. Hiç tırmıyorsunuz. Niçin diye sordu. İbn Abbas ona şu cevabı verdi. Biz vaktiyle, bir kimsenin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki dediğini işitince, gözlerimizi ona çevirip kulaklarımızı da dinlemek üzere uzatıyorduk. Ne zaman ki, insanlar hadis rivayetine labarileştiler. Biz de onlardan ancak bildiklerimizi almaya başladık. 5.180, Kibir ve Ucub, Ebu Said ve Ebu Hurer'e Radiyallahu Anh'ıma anlatıyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Allah-u Teala Hazretleri şöyle dedi. Büyüklük vidandır. İzzet ve izrarımdır. Kim bu iki şeyde benimle mizah ederse ona azap veririm. 5181 Kibir ve Ucub. İbn-i Mesud radıyallahu. An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Kalbinde zevre miktar kibir bulunan kimse asla cennete girmeyecektir buyurmuştu. Bir adam. Kişi elbisesinin güzel olmasını. Ayak kabusunun güzel olmasını sever dedi. Aleyhisselatü Vesselam'da Allah-u Hazretleri güzeldir. Güzelliği sever. Kibir ise hakkın ipteli. İnsanların tahkididir buyurdular. 5182 Kibir ve Ucup Bir diğer rivayette. Kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan bir kimse cehenneme girmez. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse de cennete girmez. 5183, Kibir ve Ucup, H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu anh anlatıyor. Yakışıklı bir adam Resulullah aleyhissalatü vesselama gelerek, Ben güzelliği seviyorum. Gördüğünüz gibi bana güzellikler verilmiş. Kimsenin beni, ayakkabı bağı bile olsa bu hususta geçmesinden hoşlanmıyorum. Ey Allah'ın Resulü! Bu haram olan kibre girer mi? diye sordu. Aleyhissalatü vesselam. Hayır, buyurdular. Ancak kibir, hakkı iptal, halkı tahkirdir. 5184, kibir ve vücud, An-i Müşvay, An-ebi'hi, An-ebi'hi, an anlatıyor. Resulullah ve sellem buyurdular ki, Kıyamet günü, mütekebbirler küçük karıncalar gibi aşırı olunurlar. Onları her yönden zimlet yürümüştür. Cehennemde bu les bir hapishaneye sevk edilirler ateşlerin ateşi onları bürür. Cehennem ehlinin ilinleri kendilerine içecek olarak verilir. Bu içeceğe bal denir. 5185 Kibir ve Ucub Selamet-i Udnu Eklar radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Kişi kendisini halktan Büyük uzak tuta tuta cebbarlar arasına kaydedilir de onların başına gelen musibete rüçar olur. 5186. Kibir ve cucuk. Hz. Ebuhureyre de buyuruyor Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki insanlar ya cehennem kömüründen başka bir şey olmayan ölmüş ediyolarıyla övünmekten vazgeçerler. Yahut da Allah katında Burnuyla pislik yuvarlayan Mayıs böceğinden daha adi bir derekeye düşerler. allah Teala hazretleri silerden cahiliye kibrini temizledi. Artık o, mutlaki bir mümin yahut belfat bir, facirdir. İnsanların hepsi Hazreti Adem'in evlatlarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır. 5187 Kibir ve Ucub i̇bn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Allah, kıyamet günü, Büyüklenerek elbisesini sürenin Yüzüne bakmayacaktır. Bir diğer rivayette, Elbisesini çalın ve Süreyen'e bakmayacaktır denmiştir. 5388, Kibir ve Ucub, İbn-i Mesud radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, kim namazda izarını gömleğini çalımla yere değecek kadar uzatırsa, Allah onun ne günahını affeder, ne de onu kötü anaylara karşı korur. 5189 Kibir ve ucup, H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Bir adam, nefsinin hoşuna giden bir takım elbise içinde saçları da yapılmış olarak giderken yürümek sırasında kibre düşmüştü ki, birden yere battı. Kıyamet kopuncaya kadar orada zorlukla batmaya devam edecek. 5190. Kibir ve ucub. Cabi İbn-i Atik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah. Aleyhi salatu ve selam buyurdular ki. Kıskançlıktan bir mevri var ki Allah sever. Bir kısmı da var ki Allah onu sevmez. Allah'ın sevdiği kıskançlık. Kişinin mehariminden haram kılınmış bir il görmesiyle şüphe halinde duyduğu kıskançlıktır. Allah'ın sevmediği kıskançlık, şüphe olmadan kıskançlık duymasıdır. Aynı şekilde bir kısım gurur vardır ki Allah hoşlanmaz. Bir kısmı da var. Allah hoşlanır. Allah kârının sevdiği gurur, kişinin savaş sırasında ve sadaka verme esnasında nefsine güvenerek duyduğu gururdur. Allah'ın buğz sevmediği gurur ise, taşkınlık ve övünme sırasında duyduğu gururdur. 5191 Kibir ve Ucuk Cübey ibn-i radıyallahu anh demiştir ki, Benim hakkımda sende kibir var diyorsunuz. Ben eşeğe binmiş. Dikisiz kumaşı elbise olarak sarınmış. Keçiyi sağmış birisiyim. Üstelik Resulullah aleyhissalatu Selam bana. Bunları yapan kimse ve hiçbir kibir bulunmaz buyurdular. 5192 Kebair Ebu Bekler radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi buyurmuş ve bunu üç kere tekrar etmişlerdi. Biz, evet deyince, Allah'a şirk koşmak, anne ve baba haklarına ayetsizlik, cana kıymak buyurdular. Bu sırada dayanmış durumda idi. Yere oturup, haberiniz olsun, yalan söz, yalan şahitlik dedi ve bunu o kadar tekrar etti ki, keşke kesti artık temennisinde bulunduk. 5193, Kebair, Ubeyd İbni Umer babası Rab'i Allah'u Am'tan anlatıyor. Resulullah ve Vesselam bir adam Kebair'den sormuştu. Şöyle cevap verdiler. Onlar dokuzdur buyurdular ve saydılar. Şirk, sihir, insan öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, namuslu kadınlara iftirada bulunmak, Anne ve babaya haksızlık. Kıbleniz olan Beytul Haram'da masiyet işlemeyi sağlığınız veya ölümünüzde helal addetmek. 5194 Kebair, İbn-i Mesud adıya Allah'u an anlatıyor. Dedim ki, Ey Allah'ın Resulü! Allah nezdinde en büyük günah hangisidir? Sen yaratmış olan Allah'a eş koşmandır buyurdular. Sonra hangisidir dedim. Seninle birlikte yiyecek diye. Evladını öldürmendir buyurdular. Ben yine. Sonra hangisidir dedim. Komşunun helalliği ile zina etmendir buyurdular. 5195 Kebair, İbn-i Am-ibni As-radiyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Kişinin anne ve babasına sövmesi büyük günahsı buyurmuşlardı. Orada bulunanlar. Hiç kişi anne ve babasına söver mi dediler. Evet kişi. Bir başkasının babasına söyler. O da babasına söyler. Annesine söyler. O da bunun annesine söyler buyurdular. 5196. Sarıklar Muhammed İbn-i babası adıya Allahu Amh'dan anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki bizimle müşrikler arasındaki fark kalan suyeler üzerindeki sarıklardır. 5197. Sarıklar Ebu Müleyh babası radıyallahu anh'tan anlatıyor. Resulullah ve vesselam sarık sarın da hilminizi buyurdular. Ravi devamlı der ki: Hz. Ali radıyallahu anh Sarıklar Arapların taçlarıdır buyurdular. 5198 Sarıklar. İbn Ömer radıyallahu anh hüme anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam başına sarık sardığı zaman uygunu iki omuzlu arasından sarkıttırdı. 5199. Sarıklar Abdurrahman İbn Avd'rıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam bana bir sarık sardı. Onu önümden ve arkamdan birkaç parmak sarkıttı. 5200. Sarıklar Ân İbn Hureyrıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve sellemi gördüm. Üzerinde siyah bir sarık vardı. İki ucunu omuzları arasından sarkıtmıştı.